Evvel Allah min Bismillahirrahmanirrahim. El <tik> Haküllahi lüzzet vel arda ve jadal zulmat ve ennur. Sımmel zinaktharou bi Rabbi im yadilun. Ve lüzzet ve kavat ve ecelum musamman 'indehu summa antum tamtarun ve huvallahu fi's semawati ve fi'l ard ya'lam sirrakum ve jahrakum ve ya'lamu ma taksibun euzubillahi mines semie ilalimineş şeytanir racim euzubillahi mines semie ilalimineş şeytanir racim Ağabey Allah'ı Alim'i, men Şeytanı Rakiim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Ve Allahu Ladinla İlahi Allahu. Alim Zayıf ve Şehada. Ve al-Rahman El-Malikül-Kudüsül-Salâmül-Minül-Muhiül-Azizül-Jabbarül-Mutebbir. Subhanallah ya ma yüshrükün. Ya Allahül-Kalıklı husnâ Yusebihû له ma fi'l-semâvâti ve'l-ârd ve'hüvel-azîzul-hakîm Âmenna billâhi sâdakallâhu'l-azîm Sübhâne rabbil-izzeti ammâ yâsifûn Ve selâmun alel-felîn Velhamdülillâhi rabbil-âdemîn ربنا تقبل منا عباداتنا واستجب دعواتنا واغفر لنا خطيئنا في الدنيا والآخرة واثن لنا في ذلك رجاء عامنبيك محمد المصطفى بغير سفك عذاب اقاب وحساب بحرمه استرا İyiyye Cenab-ı <gülüyor> Sesi büyütme teşkilatımız yok değil mi? Yok efendim. Arzu deseniz şey ile de yapabiliriz. <gülüyor> ee, radyo mikrofonu var. Efendim mikrofonu var. Radyodan... Yani bundan sonra? Bundan sonra yapabiliriz. Şu anda değil. Şu anda yok. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Elhamdülillahirrabbilalemin. Essalatu ve vesselamu ala seyyidil evvelin ve'l akhirin Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sohbihi ve ente bi ceza emma ba'd Aziz ve muhterem kardeşlerim <gülüyor> biliyorsunuz ki peygamberimiz yaşanımız Muhammed Mustafa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 sonra oturup zikrullahla meşgul olursa, sonra da kalkıp iki rekat namaz kılarsa, o gün tam bir hac ve ömre, tam bir hac ve ömre, tam bir hac ve ömre sevabı kazanır, diye buyurmuş hadis-i şerifinde. Bu hadis-i şerifi İmam Tirmizi rivayet etmiş ve hasen hadistir demiştir. من صلل فجر في Şimdi mukadder zikrullaha hatta tatlı aş şems. Şimdi masalları kateini kânetlere ki ejri haccetin ve ümretin tammetin tammetin tamme. Salakar Rasulullah, bir mukadder, Oturup zikrullahla meşgul olmak, keraat vaktini zikrullahla meşgul olarak geçirmek. Biliyorsunuz, güneşin doğmasından itibaren.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 Hatta inna nahnu nazzalna'z-zikre ve inna lehu le Kur'an'ı zikir olan Kur'an'ı. Zikri biz indirdik yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu biz koruyacağız buyuruyor Allahu Azemişşan Kur'an kelimesinde. Yani Kur'an'ın bir adı bile zikirdir zaten. Bir sıfatı bile zikirdir. İnna nahnu nazzalna'z-zikre. Zikri biz indirdik ne demek? Kur'an'ı biz indirdik demek. Demek ki Kur'an'ın bir adı zikirmiş.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 Buna önem vermemiz gerekiyor, bu bir. Dün akşam okuduğum ayet-i kerimelerde, namazda okuduğum ayet-i kerimelerde de Rabbimiz Tebâlike ve Teâlâ Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahîm اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلٰيكَةُ enfusihim اَنْفُسِهِمْ <gülüyor> قَالُوا فِي مَكُنْتُمْ Galu kün ne fil art. Galu elem tekün ardullahi vasiyaten fetuhajiru fiha. Ve ulaikê mewahum jehnem vesaat masira. Salak Allahu Rabbi Ne demek? İnne lazîne tevafahumul melaiketul zalimi enfusihim. Meleklerin canlarını aldığı insanlar teveffâhumul melaike işlerini gördükleri, hesabını kapattıkları efendim, canlarını aldıkları kişiler nasıl bir vaziyetteki kişiler? Zalimi enfusihim nefislerine zulmetmiş vaziyetteyken hesaplarını görüp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 Efendim, korunursunuz diye söyledi, gitti. Bunu söyleyince Peygamber Efendimiz'e Ebu Hüreyre, ''Evet, Ya Allah. dün gece gene geldi, ben gene dayanamadım, çok yalvardı, gene verdim. şart koştu. Ben sana bir şey öğretirsem, o zaman bırakır mısın?'' dedi. ''Öğret'' dedim, ayet-el okumak, mallarınızı ve diğer eşyalarınızı şeytandan korur'' dedi, ben de salı verdim.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 Bir düşman senin kendi nefsin. İnlen nefsede emmaretün. Biz şu ayda adıwu kenefsü kelleti beinecem belki ayetler hadisler var. İnsanın en büyük düşmanı kendisiydi. Kendisinin içindeki nefsi. neden? O istiyor, o yapıyor. Canım istedi, yaptım. Dayanamadım, yaptım. Canım çekti, yaptım. Hay, çekmez olaydı rezil ediyor insanı? Nefsi nasıl rezil ediyor insanı? Neler yaptırtıyor? Niye içti içkiyi? Canı çekti iç. Niye oynadı kumarı? Arsular, hevesler, ihtimaller, efendim temenniler, bir kazanırsam bilmem ne ama kumar işte haram. Çeşit çeşit şeyler, nasıl kandırıyor insanın nefsi, nasıl insanı günahlara çekiyor. Evli insanı günaha sürüklüyor, zengin insanı günaha sürüklüyor, kendisinin yanında yetecek kadar parası var, hırsızlık yaptırıyor vesaire vs. Bildiğiniz şeyler, nefsi, bir düşman da nefsi insanın. Efendim daha başka zalimi enfusihim, çevresindeki başka insanlar zulmettir insana. Kötü arkadaşlar, kötü çevre, kötü yöneticiler, yok mu çocuğunu hırsızlığa teşvik eden anne, baba, hırsız şebekeleri yok mu? Çocuğuna öğretiyorlar, küçük yaşta sen diyorlar, polis yakalasa bile yaşın küçük olduğu için sana bir şey yapmaz. Trambaya gireceksin, otobüse gireceksin, yandaki amcanın cebine elini sokacaksın, çalacaksın. Yakalanırsan şöyle de, böyle de, öğretmiyor mu?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 özenir, imrenir, o da yapmaya kalkar. Onun için nefsine zulmettiği, günah işlediği, günah üzereyken hayatı bitti, melekler onun canını alıyorlar Allah'ın emriyle. Efendim ölecek. Ölmek üzereyken galûh Fi me kündüm, ya ne haldeydiniz siz, ne biçim insansınız siz derler melekler. Bu ölmek üzere olan, canı çekilen, canı alınan insan. İnne lezine tevafahumul melaikatul zâlimi enfoskim. Kardu me Melekler bu günahkar insanlara sorarlar. Ya siz ne hal üzereydiniz, ne durumdaydınız, siz niye böyle bir kötü durumda ölüyorsunuz diye sorarlar. Galib bu sefer insanlar o soruyu soran meleklere derler ki Galib künne müstaafine filer Biz yeryüzünde müstaaf idik. Müstaaf idik. Müstaaflar idik. Bu Mustaz, zayıf kelimesinden geliyor. Zaf kelimesinden geliyor. Yani başkaları tarafından zayıf görülmüş, güçsüz görülmüş ve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 Her toplum böyle, kendi içinden doğruyu söyleyen topluma ters düşen insanları toplum cezalandırıyor. Mesela Aristote mıydı? Sokrates. Yunan toplumunda eski çağda efendim etrafına insanları toplayıp bu çok tanrılara tapmayın diyormuş. Duyudunuz mu bunu? Sokrates, Münanların politizmine, çok tanrıcı dinlerine karşı çıkıyormuş. Böyle şey olmaz, bunun akılla, mantıkla işi, ilgisi yok diyormuş. Ne yaptılar? Gençleri ayartıyor, kandırıyor, dinlerinden döndürüyor diye Sokrates'i ölüme, ölüme mahkum ettiler. Ve sonra öldürdüler. Bak toplum baskı, baskı yapıyor.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 zayıf bulunmuş Efendim eziliyor karkünden müsal ne fil Biz yeryüzünde musaaf insanlardık böyle işte zayıf insanlardık, ne yapalım baskıların altında bu günahları ondan işledik Allah'tan gayriye tapmak kutlara tapmak Efendim kötü adetleri uygulamak toplumdaki işte alışılmış yanlışlıkları yapmak filan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 zayıf insanlardık biz ne yapalım dedikleri zaman mazeret olacak mı melekler diyorlar ki kallu Erem <gülüyor> tekun Ardullahi va fiha. Allah'ın yeri yeryüzü yer küre gentiği miydi başka bir yere hicret etseydiniz yani dar mı geldi yeryüzü İlla orada yaşamanız gerekiyor muydu? Mecbur muydunuz orada yaşama? <gülüyor> Dininizi güzel yaşayabileceğiniz, ibadetleri yapabileceğiniz, günahlardan korunacağınız bir yere gitseydinize, dar mıydı yeryüzü? Ha, Buradan anlaşılıyor ki, bir insanın dinini icra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 değildiniz. Oraya hicret etseydiniz, başka yere hicret etseydiniz diyecek melekler. Fevleike <gülüyor> mevahum cehennem. Bu mazeretleri söyleyen insanların mazeretleri kabul olmayacak. Onların götürüleceği yer, duracakları yer, barınakları cehennemdir. Fevleike <gülüyor> mevahum cehennem. ''Vesâet masira Ne kötü bir yer o cehennem! Gidilecek yerlerin ne kötüsü! Gide gide insanın sonunda cehenneme gitmesi ne kötü! Ne kötü bir yer cehennem! Aziz ve muhterem kardeşlerim, demek ki insan için, sizler için, bizler için, evlatlarımız için, herkes için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 Ya da bulunduğun yerde İslam'ı yaşayabileceğin bir ortamı hazırla, çevrenle beraber, arkadaşlarınla işbirliği yaparak el birliği ederek çevreni İslamileştir ve Müslümanca yaşamayı sağla. Tabi ayet-i kerimenin manasını kendisinden sonraki ayet-i kerime tamamlıyor. Onu da söyleyivereyim. Elen müsadaf ile miner <gülüyor> ricai ve nisay vel bil'dan ancak aciz ihtiyarlardan adamlardan aciz zavallı kadıncıklardan ve çocuklardan bu mecburiyet bu mecburiyet kalkıyor, onlar mazur oluyor, çünkü aciz, gerçekten aciz, ihtiyar adam. DNA'ne zor dayanıyor, zor yürüyor, gidemiyor. Yaşlı kadıncağız, elinde imkânı yok. Küçük çocuk, evet, şey ama, arasından babasından şey yapamıyor, kurtulamıyor, gidemiyor. Heh. Onlar feûlâ ve'l-vildâni lâ yestadî'ûne bir çare bulma güçleri yetmiyor وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا Bir çıkış <çukluş> yolu bulamıyorlar فَاُولَٰيكَ asallahu اللّٰهُ اَنْ anhum İşte bunların mümkündür ki Allah affû mağfiret edecek. وَكَانَ اللّٰهُ اَخُو Allah çok affedicidir, çok mağfiret edicidir. Demek ki yapma gerçekten gücü olmayanları affediyor Allah. Kendi başına bu işi yapamayacak insanları affediyor.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 O daha beter, o daha suçlu, çünkü İslam'ı yaşamaya da imkânı olduğu halde yaşamıyor, gevşek, öyle Müslüman olmaz. Müslüman İslam'ı yaşayacak, Allah'a teslim olan insan, Allah Allah'ın ahkâmına uyacak, Kur'ân'ına uyacak, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyacak, bunu yapacak. Yapma, sünnetlerden baskı varsa,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 Amişler, eymişler. Bu Almanya'dan, İsviçre'den efendim kaçmışlar. Özel bir dini grup. Hala orada kendi geçen yüzyılkı adetlerine göre yaşıyorlar. Sonra bu şelalelerin olduğu Niagara civarında ben böyle e, turizm, seyahatle ilgili şeyleri, ilanları falan topluyorum. Bu, e, kitapçıkları basılmış şeyleri.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 öldürdükleri, saman ale, e, yığınlarının ortasına koyup, cayır cayır yaktıkları için oralar kaçmış millet. O halde, Aziz ve Muhtemem kardeşlerim, o zaman bizim de Kur'an-ı Kerim'in bize tavsiye ettiği şeyleri düşünmemiz lazım, ibret almamız lazım. Başkaları böyle dinlerimize uygun yaşantımızı buralarda kurmaya gayret etmeliyiz ibadethanemizi, mektebimizi, efendim mahallemizi, katabamızı, neyse yani merkezimizi kurmalıyız ve tam İslami yaşamalıyız. Aziz ve muhterem kardeşlerim, sizi belki rahatsız etmiyordur ama bu işleri bilen bir insan olarak da giyiminizden kuşamınızı, davranışınıza, tıraşınıza kadar her şeyinizi hatalı görüyorum.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 kendilerine peygamber gönderildi halde peygamber onları doğru yola çektiği zaman biz de dedelerimizin yolundan ayrılmayız demişler. Kendileri putperest oldukları halde kendilerini çağıranlar peygamberler oldukları halde biz peygamberlerin yolundayken niye kâfirlerin yoluna dönerim? Biz de onlar kadar dinimize, imanımıza, ecdadımıza, selef-i bağlılık yok mu? Olmamalı mı?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 keşke onların sözlerini, nasihatlerini dinleseymiştik, keşke aklımızı kullansaymıştık, efendim böyle cehennemlik olmasaymıştık, o zaman dinleseydik, cehennemlik olmazdık diyecekler. Melekler, hem vefat-ı hâlinde soracaklar ya siz niye bu günahlı duruma düştünüz diye, hem de cehennemde zebaniler, gelenlere soracaklar ya siz bu cehenneme nasıl geldiniz ya? Peygamber gelmedi mi size ya? Kitap inmedi mi size?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 Cenab-ı Hakk'ın yoluna girmesi lazım. Allah'ın kendisine yüklediği ödevleri bilip onları yapması lazım. Sübhaneke Allah ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Sübhan rabbina rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin rekat işrak namazı kılın. Ondan sonra her 5-5